Bismillahirrahmanirrahim. Meydan Medya sunar. İlim kapısında benim yılları Dinlediğim hak diyen alim cennete gider bütün yolları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 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Allah'ın bana emrettiği beş şeyi ben de size emrediyorum. İşitmek, itaat etmek, cihad etmek, hicret etmek, cemaat olmak. Zira kim cemaatten bir karış ayrılırsa boynundaki İslam bağını çıkarıp atmıştır geri dönen hariç. Kim de cahiliye davası güderse o cehennem molozlarından biridir. Bir adam ey Allah'ın Resulü o kimse namazını kılsa orucunu tutsa da mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet namaz kılsa oruç tutsa da ey Allah'ın kulları sizi Müslümanlar müminler diye isimlendiren Allah'ın çağrısıyla çağırın buyurdu. Tirmizi Ahmet rivayet ettiler. Şeyh Abdüllatif Ali Şeyh Rahimahullah dedi ki hadiste zikredilen bu beş şeyi bazıları İslam'ın rükünlerine ekledi ki onlar olmadan İslam'ın binası ne ikame edilir ne de sabit durur. Bu da cahiliyenin Cemaati ve işitip itaat etmeyi terk etmenin zıttıdır. Şeyhül İslam İbn-i rahimahullah dedi ki, Müslümanların üzerine düşen kafirlere karşı birleşerek tek kuvvet olup, Allah'ın ve Resulünün itaati ve onun yolu üzerinde cihad edip kafirlere karşı savaşmalarıdır. Bu ise İslam'ın en büyük usullerinden ve imanın kaidelerindendir ki, Allah Resullerini kitaplarla bu şey üzerine gönderdi ve kullarına birlik olmayı emredip, ayrılığa düşmeyi yasakladı. Allahü Teala dedi ki, dini ikame edin ve ayrılığa düşmeyin. Mustedrek alel feteva ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Bu infografik, İslam Devleti'nin resmi gazetesi, Nebe gazetesinin 140. sayısından alınmıştır. Yakın yok de cihattan gayrı Yakın yok dediğinde cihattan gayrı Yaklaştım mis kokulu gülen bir şehide Belli ki şehit kavuşmuş Rabbine Mehir var mı dediğin nurlu hurilere Mehir yok dediğine, cihattan gayrı mehir yok dediğine.